Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nehmaduhu, nasta'inuhu, nasta'ifiruhu, ve na'udhu billahi min şurur anfusuna ve min seyyate amalina. Man yahdihillahu falamudullahu ve man yudlil felaha hadiyya lah. Ve eşhedu anla ilahillallah vahdahu la şerikala ve eşhedu anna muhammadan abduhu ve rasuluhu. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها ذا الجنه متبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Yeme Yüttel Allah ve Rasulü Hıfıt Faz Fazda Muğzima. Ama bari, Fa istgal Hadi, Kalamı Allah bıxirı Hedi Hedi Muhammedin Sallallahu Aleyhi ve Sallam, Faşırı Umur Muhtatı Hıa, Ve Kılı Ve Ve Değerli kardeşlerim.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 Fark ediyorum i̇nşallah, inşallah siz de fark etmişsinizdir. Yani birçok konuyu beraberinde getiriyor. İleride de öyle olacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı demek A'dan Z'ye her, her şeysini ortaya koymak, onu öğrenmek demek. Onun için çok önemli. Siyer, derslerimizin başında da söylediğimiz gibi, sohbetlerimizin başında siyer konusu gerçekten çok önemli. Yani siyeri Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlamak demek İslam'ı anlamakla eşdeğer gibi bir şey. Bu cihetten bunu şey yapmamak lazım. Basit görmemek gerekiyor. Evet. Şimdi dedik ya, Kureyş'in müzakere merhalesindeyiz. Ve aleyhissalâtu vesselâm'a ve ashabına eziyet merhalesinde. Bu dönemden bahsedeceğim Nebi aleyhissalâtu vesselâm Allah azze ve celle'nin emrine boyun eğerek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 hak davete karşı bütün şer güçleri ayaklanmaya, hareket etmeye başladılar. Bu esnada kardeşlerim, Fussulet suresinin ayetleri iniyor. Fussulet suresi. Hamim tenzilüm minel rahmanel rahim. Hamim, harf-ı mukatta harfleri. Bu kitap, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir kitabın fusüllet hayatı Kur'an'ın arabilim öyle bir kitap ki ayetleri açıklanmıştır yani böyle tavsminaatlı bir şekilde Arapça bir Kur'an olarak ve yani bilen bir kavim için biren bir topluluk için ayetleri böyle açıklandı diyor Beşira ve nedir hem müjdeleyici hem de uyarıcı yani korkutucu malı. Kur'an'ın ayetlerine baktığımız zaman genelde müjde arkasından da bir korkutma imza zikredilir. Cennetten bahsedilir ve cehennemden bahsedilir. فَاَرَدَ اَكْتَرُهُمْ fahum لَا يَسْمَعُونَ Ve onların çoğu yüz çevirdiler onlar işitmezler, dinlemezler. Ayet-i kerimesi bunun neticesinde eee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 Tabiri uygunsa, günümüz tabirle kodamanlarını küçük düşürdün diyor. Onların ilahlarını, yani Kureyş'in ilahlarını ve dinlerini ise ayıpladın. Böyle bir büyük bir iş getirdin. Ve babalarından geçen şeyleri, atalarından kalma şeyleri inkar ettin. Dinle beni diyor, sana bir takım şeyler sunacağım, arz edeceğim. Belki diyor sen onların bir kısmını kabul edersin diyor. Aleyhisselatü Vesselam'da söyle diyor ey Ebu Velid! diyor, söyle seni dinleyeceğim diyor. O da diyor ki, sen diyor eğer Ebu Ali Aleyhisselatü Vesselam'a eğer diyor mal istiyorsan yani bu söylediğin şeyler, bu yaptığın işler, bu İslam davetin yani mal elde etmek için ise, zengin olmak için ise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 sana diyor Kureyş'in, Kureyş içerisinde diledin kızı sana veririz, seni onunla evlendiririz diyor. Yani senin muradın buysa tamam o kadınla da evlendir istediğin kadınla evlendir evlenebilirsin diyor. Nihayetinde Ebu Velid bu konuşmaları bitirdikten sonra Aleyhissalatü Vesselam işte bu Fussule Suresinin ayetlerini okumaya başlıyor. Tekrar söylüyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tenzilüm minerrahmanirrahim. Hamim. Bu kitap, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmedi. Kitabın füssület ayatuhu Kur'anen arabiyyen liqami Ayetleri Arapça bir Kur'an olarak, Arapça okunan bir Kur'an olarak bilen bir kalm için açıklanmıştır. Beşiren ve neziren. Müjdeleyici ve uyarıcı. Fa arada fahum onların çoğu yüz çevirdi ve onlar dinlemezler. Yaqalı qulubuna akinne dediler ki kalplerimizde bir perde var. Mimma teduona ilahihi, mimma teduona senin davet ettiğin ânı yani bu İslam davetine karşı bizim kalplerimiz perdelidir diyor. Bir örtü var diyorlar ve fi adanına vakrun. Kulaklarımızda da bir ağırlık var. Yani bir sağlık var. Sen dediğin anlamıyoruz. Aslında anlamamazlıktan geliyorlar. Ve min beynina ve beynike hicab. Senin aranda bir örtü var. Bir engel var. Fe'amel innena amilun. Sen amel et biz de amel edeceğiz. Biz de yapacağız. Kul innema beşerun. Kul innema beşerun mitdukum. De ki ben sizin gibi bir bir beşerim. Yuhâ ileyhi ennemâ ilâkum ilahun vâhid. Bana ancak sizin tek bir ilah, sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Testaqîmû ilâhi ve staghetirû. Ona yönelin. Ona karşı istikamet üzere olun ve ona istiğfar edin. Ve veylül lil müşrikin. Müşriklere yazıklar olsun. Ellezîne lâ yü'tûne zekate ve hum bil âhirete kafirun, Onlar, zekatı vermezler ve ahireti de inkar ederler. İşte bu ayetler sadır oluyor. Utbe bunları şöyle elin arkaya yastayarak dinliyor, oturarak. Bir rivayette bu suredeki feyn a'radu fekul enzertukum eğer yüz çevirirlerse de ki fakul enzertukum saygatan mit de saygata ben sizi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 Hatta diyor onun hakkında yani Muhammed hakkında ve getirdiği şeyler hakkında konuşuncaya kadar, alehte konuşunca kadar diyor. Sonra <gülüyor> diyor ki bu velid bin gibi, e, bana müsaade. Düşünüyor, taşınıyor, düşünmeye başlıyor. De, sonra da diyor ki, in hede sehri yoktur. <gülüyor> Kur'an'ın haber veriyor. Düşünüp.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 Bu adam tekmiş. Yani doğduğunda tek, başka yok kardeşim. Tek olarak tek başına yarattığımız kimseyi bana bırak. Ve cealte lehu malen Ona böyle bol bol mal verdik. Ve benine şuhuda şahit olunan göz önünde oğullar verdik. 10 tane kadar oğlu olmuş mu? Rivayetlere göre bin dinar kadar malı bir başka rivayete göre de dört bin dinar kadar müfessirlerin, mücahidin e, ve diğerlerin söylediğine göre böyle malı var. Allah Azze ve Celle ondan bahsediyor diyorlar. وَمَهَّدْتُ لَهُ temhida. Onun için yaşantıyı böyle yani kolay yaptı. Yaydıkça yaydık. Mal ve evlat yönüyle. ثُمَّ يَتْمَعُوا اَنْ azid. Thumme Sonra o daha da fazlasını tamah eder. Daha fazlasını ister. كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَن۪يدَ Hayır, muhakkak ki o ayetlerimize karşı inatçıdır diyor. سَعُرْهِقُهُ sauda, Onu sarp bir yokuşa sürüyor Bu sarp yokuş hakkında müfessirler diyorlar ki cehennemde bir dağın adıdır. Oraya çıkan geri bitkin, yorgun bir vaziyette geri döner diyor. Subhanallah.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 Thümme qutle k'e fedde. Sonra tekrar kahrolsun. Nasıl da öştürüyor. Thümme nazar, Thümme abes ve besar. Sonra baktı, sonra yüzünü eşitti ve kaşlarını çakte diyor. Thümme edvera ves tekbar. Sonra arkasını döndü ve büyüklendi. Şeytan onun omuzlarına bindi, arkasını dönüp büyüklendi diyor. Fakale in hada illa sehru yü'lder. In hada illa sehru yü'lder. Dedi ki bu Kur'an ancak nakledilen bir sihir. Belki de bu en kolay söylenecek bir şey. Yani atılacak ittiraların en kolayı. Veyahut da e, en geçerlisi onlarca. Şair sözü değil, ondan sonra kahin sözü değil, sihir de değil. Ama önceden gelen, öğretilen, nakledilen bir sihirdi İşte böyle takdir ediyor bu adam. İn hada illa kâulül-ı beşer. bir beşer söz. Yani ilah bir söz olamaz. Se uslihi sakkar, onu sakkara atacağız. Evet. Yani cehenneme atacağız. Ve madrak ema sakkar, <gülüyor> sakkar nedir sen bilir misin? La <gülüyor> tabuki Ne bırakır, ne terk eder wa hatul beşer. Yani ölü olarak bırakmaz. şey dili, dili, dili olarak bırakmaz. Öldürü. Ama tekrar Allah Azze ve Celle'nin şeysiyle e, dilemesiyle o cehennemdekiler tekrar dirilecek, tekrar azap görecekler, yanacaklar. Levvahatun lilbeşar Yani beşerin böyle yüzünü kavurucudur. Aleyha tisata aşar. Onun üzerinde on dokuz vardır. Yani on dokuz melekler kastediliyor. İlâ bu şekilde Müddessur suresi devam ediyor.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 Sakar'a atacağız. Sakar ise cehennem kapılarından bir kapı. Cehennemin kaç tane kapısı var? 7 kapısı var. Cennetin 8 kapısı var. Cehennemin kapıları Hicir suresinde geliyor. لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ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 bu daveti yok etmeye çalışıyorum. Ama Ali Sıratu bundan asla vazgeçmiyor. Tirmizi'de de gelen bir hadiste, sahih bir Hadis'te diyor ki, eee Rabia bin Abbad radıyallahu Vesselam'ı Ali Sıratu Resulullah'u eee adlı çarşıda, panayırda şöyle derken duydum, işittim diyor, gördüm diyor daha doğrusu. La ilahe illallah deyin kurtulun. Yani o dönemde Ali Sıratu davetine devam ediyor.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 onun hakkında söylüyor. Dilini iyice böyle e, biliyor yani açıkçası. Abu Ya'la'nın Müsned'inde rivayet edilen bir hadiste hasen derecesinde Tebet yeda'i bi lehel hadis-i kerimesi. Yani Abu Leheb'in eli kurusun, kurudu da. Kahrosun, kahroldu da şeklindeki ayet geldiği zaman bu Ümmü Cemil, Ebu Leheb'in karısı e, şiir söylemeye başlıyor. Aleyhissalâtu vesselâm'ın aleyhine. Diyor ki müzemmemun ebeyna. Yerilmiştir. Kim kastediliyor? Aleyhissalâtu Yani o yerilmiştir, hakir görülmüştür. Biz ondan geri durduk. Ve dinuhu aleyhine. Ve dinine karşı biz Böyle nefretle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 Kur'an'ın sözlerine, Kur'an'ın vezdine karşı yani şaşırıp kalıyorlar. Hayret ediyorlar. O dönemde çünkü bunlar çok geçerli. Yine bir rivayette bu Ümmü Cemil, Ebu Lehev'in karısı, eline bir şey dolduruyor böyle, taş. Ve Aleyhisselatü üzerine atmak istiyor.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 Neden? Şimdi birazdan anlatacağım olay buna birebir şahitlik ediyor. Bir aleyhissalatü vesselam yine Kabe'de namaz kılarken, Kureyş'te <gülüyor> e, böyle meclisindeyken Ebu Cehil ashabıyla birlikte, arkadaşlarıyla birlikte diyor ki, kim diyor şu falancanın diyor e, meczerine yani hayvan kestiği mezrasına yahut mezbahanesine gider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 Bu adam gidiyor ve e, bu şeyleri alıp geliyor. İsraatü Vesselam secde ettiği zaman onu tam iki kreklerinin arasına koyuyor. Sübhanallah. Bu hayvanların pisliklerini. Kureyşliler böyle gülmükten kırılıyorlar. Birbirlerine yaslanıyorlar adeta. Zevkten dört köşe oluyorlar. Sübhanallah. Birisi Fatıma'ya, yani Cü, e, Cüveyriye'ye kast bununla. Cüveyriye'ye hemen gidiyor, haber veriyor. E, o da koşarak geliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam secde esnasında o üzerine atılan pislikleri temizliyor. Allahu Akbar. Ve o Kureyşlilere söylemeye, onlara hakkında bir şeyler söylemeye başlıyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam sesini yükselterek öyle bir dua ediyor ki Allahu akbar.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 Sanki ekin gibi oluyorlar. Hepsi yere yıkılıyorlar Bedir'de. Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına bak. Evet. Yani dua çok önemli. <gülüyor> Burada Aleyhisselatü Vesselam beddua ediyor. Aynı zamanda hatırlatırım, babanın evladına olan bedduası da tutar. Bundan sakınmakla. Baba evladına beddua etmeme. Hep dua etmiyor. Öyle bir zaman vardır ki diyor hadislerde, o zamana denk gelir Rahman, o duayı kabul edebilir. Yani, kötü bir dua edersin, ve dua edersin, o anda tutabilir. Duanın gücü çok önemli. Bunu iyi kavramak gerekiyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam, dua huve ibadet dua ibadetin ta kendisidir diyor. Aleyhissalatü vesselam bu duasıyla onlar, hepsi de bir oluyorlar. Evet. Dördüncüsü kardeşlerim,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 Kerih görseler, hoşlanmasalar ve kışsalar da Aleyhisselatü Vesselam işte bunu, bunu ümmetine öğretiyor. Yani insan dininin izzetli olduğunu, güçlü olduğunu, dolayısıyla kendisinin de güçlü olduğunu, üstün olduğunu bilmeli. Bu konuda rabbisiyle ile bağını kontrol etmeli. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ı o dönemde Allah Azze ve Celle öyle bir yardım gönderiyor ki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 اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ muhakkak ki Sen Rabbine döneceksin, ona gideceksin. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبِدًا اِذَا salla. Namaz kıldığı zaman bir kulu nehyedin, yani bir kula engel olanı gördün mü? Aleyhissalatü vesselam namaz kılarken, onun da engel olmaya çalışması, o kast ediliyor. اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى ya o adam hidayet üzere ise ev emara bit teqva Yahutta da takvayı Allah'tan sakınmayı emrediyorsa böyle ise de mi? Yani sen buna engel olmaya kalkıyorsun. Era'ite in kezzebe ve tevalla ve sen yalanlayıp arkasını dönüp giden yüz çeviren kimseyi gördün mü? Bununla kast edilen Ebu Cehil işte. Elem ya'lem bi enne Allah'a yara. Bilmedi mi ki Allah onu görüyor, yani onu ve yapmaya çalıştığı şeyi görüyor. Kellale illem yentehi le nesfa bin Eğer bundan vazgeçmezse, bu yapacağı işten onu diyor perşeminden, şu anından yakalarız. nasiyet kadibetin, nasiyetin kadibetin xatiyat. Çok günahkar, çok yalancı kimseyi perşeminden alırız. Fel yedu O etrafını Meclisini, ahbaplarını çağırır. Sened-i Biz de zabanileri çağıracağız. Kim zabaniler? Kim? Cehennemin bekçileri melekler. Korkunç melekler. Biz de onu çağıracağız Kella, Kalla la tutay, Hayır. Ona itaat etme. Evet. Allah Azze ve Celle böyle işte. Resulü ve vesselam'ı koruyor. Muhafaza ediyor. Ve Ebu Cehil hakkında da bu ayetler geliyor. Bir başka rivayette kısaca <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazı kılarken Ebu Cehil geliyor. Ben seni bundan nehyetmeyecek miyim? Seni bundan uzaklaştırmayacağım diye söylediğinde ve Vesselam namazdan çıkıyor ve ona ağır sözler söylüyor, onu azarlıyor. Ebu Cehil de diyor ki senin diyor dostların, ahbabın, meclisin